Lugata diye bizim fıkı kitaplarımızda geçer. Yani siz e, kıymeti olan bir şeyi bulduğunuz zaman onun sahibini aramanız lazım. Bunun sahibini araması işte 3 saatten bir seneye kadar uzayabilir. Dedim ki bir hayvan buldunuz. Yani kır, kırsal kesimdesiniz, köydesiniz. Bir hayvan buldunuz. Hayvan geldi sizin avlınızı ya da sahibini bilmiyorsunuz. Arayıp bulacaksınız. Onu sahiplenemezsiniz. Bir yıl boyunca. Belli bir süresi bir yıl mı hocam? Yani mı? bu mesela hayvan için bir yıl. Farklı Diyelim, farklı nesneler için, eşyalar için. Tabii eşyanın için. kıymetine göre farklı zaman dilimleri. Diyelim ki işte bu eşyayı, Selin götürdüğü eşyayı bulan kimse onun sahibini arayacak. Bulamazsa kendisine mal etmeyecek, onu muhtaç olan, fakir olan birisine verecek. O da eşyası giden kimsenin hayrına olacak. Yani lugata dediğimiz buluntumalı kişi bulduğu zaman kendine mal edemez. Aslında prensip olarak ben derim ki cüzdanımı düşürdüm. Kimsenin o cüzdanı düşen yerden almaması lazım. Benim dönüp gelip e, düşürdüğüm yerden o cüzdanı bulmam lazım. Şayet alırsanız onun sahibini aramanız lazım. Soruşturmanız lazım. Muhafaza etmeniz lazım. Zayi etmemeniz lazım. Zarar vermemeniz lazım. Bulursanız sahibini vereceksiniz. Bulamazsanız da onu e, yani bir hayır e, fakir insana veya bir hayır kurumuna e, onu kaybeden kimsenin e, hayrına olmak üzere vereceksiniz. İslam dinine kul hakkı çok önemlidir. Ya bakın, kimse, birinin malını çalmak, elinden zorlu almak, gasp etmek şöyle dursun, kaybettiği veya yitirdiği, düşürdüğü malı bile alıp kendinize mal edebiyorsunuz. İnsan, İslam dini insan hakkına, kul hakkına, emeğe, alın terine bu kadar çok önem veriyor.